Elhamdülillahi vahdeh Vessalatu vesselamu ala man la nebiye ba'deh Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Tevhidvesunnet.com sunar Birazdan dinleyeceğiniz bu ders Değerli hocamız Hüseyin Cinisli tarafından Hicri 1431 Miladi 2010 yılının Hicri Muharrem Miladi Ocak ayında İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Dinleme kolaylığı sağlamak amacıyla Üç parçaya bölünmüştür. Yüce Allah'tan hocamızı her türlü kötülükten korumasını, dinleyicileri de faydalı ilme ve salih amelle muvaffak kılmasını dileriz. Tevhid ve sünnet.com Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd Kardeşlerim bugün Rabbimiz Subhanehu ve kitabından çok azim bir surenin tefsirini ders olarak işleyeceğiz. Bu sure çoğu Müslümanın ezberinde olan asır suresi. Asır suresi büyük bir suredir. İçerdiği manalar, hakikatler, dersler, ibretler, öğütler açısından çok büyük bir suredir. Hatırlarsınız el-usulü selase dersinden İmam Muhammed bin İdris eş-Şafii rahmetullahi aleyh yani meşhur İmam Şafii rahimehullah ne diyordu? Lev ma anzalallahu hucceten ala halqihi illa hazihi's sure lekafethum. Eğer Allah yaratıklarının üzerine hüccet olarak şu sureden başka bir şey indirmeseydi لَكَفَتْهُمْ Bu sure onlara yeterdi. Yine buna benzer değişik şekillerde İmam Şafir Rahimullah'tan bu surenin önemini, büyüklüğünü ifade eden sözler gelmiş. Tabarani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından şöyle bir hadis naklediyor. Hadis üzerine konuşmuş bazı hadis imamları olumsuz yönde. Diyor ki ravi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından iki kişi karşılaştıkları zaman biri diğerine asır suresini okumadan ve sonra selam vermeden ayrılmazlardı. Fakat bu hadis üzerine bazı hadis muhakkikleri konuşmuşlar ve bazı alimler de ravinin Sadece ashabtan birkaç kişi yani gördükleriyle sınırlı bir haber olduğunu yoksa ashab-ı kiram radıyallahu anhüm ecma'inin devamlı surette ve tamamının birbirleriyle karşılaştıkları zaman yaptıkları bir fiil, yaptıkları bir amel olmadığını söylemişler. Her halükarda eğer rivayet sahih ise bu rivayette bu surenin büyüklüğüne, azim oluşuna, önemine delalet ediyor. Sureye bu ismin verilmesinin sebebi ilk ayetteki el-asr ifadesi. Yüce Allah Subhanahu ve Teala bu surede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vel-asri yemin olsun asra. İnnel insane lefi husr. İnsan kesinlikle hüsranda. İllellezina amanu ancak iman edenler ve amilus salihati ve salih amel işleyenler ve tavaasav bil Hakkı, ve hakkı birbirlerine tavsiyeleşenler ve tavaasav bis sabri ve birbirlerine sabrı tavsiyeleşenler müstesna. Yüce Allah Subhanahu ve Taala önce asır üzerine yemin etti sonra bütün insanlığın, insan hüsrandadır buyurarak, bütün insanlığın hüsran, yani zarar, kayıp, ziyan içerisinde olduğunu haber verdi. Daha sonra da bu genel hükümden iman eden, salih amel işleyen, hakkı birbirlerine tavsiye eden ve sabrı birbirlerine tavsiye edenleri istisna etti. Bu sure ile ilgili pek çok mesail, pek çok fevaid, pek çok hüküm, pek çok dersler zikredebiliriz. Rabbimiz tebareke ve teala sureye yemin ederek başladı. Burada yemin manasını veren surenin başındaki vav harfi. Arapçada yemin harfleri üç tane. Vav, B, T. Bu üç harf yemin harfi. Ayrıca yemin anlamında lam harfi de andolsun ki, yemin olsun ki anlamında kullanılıyor. Fakat sen bu üç harf yemin harfidir. Mesela Rabbimiz Allah Azze ve Celle üzerine yemin etmek istediğimiz zaman vallahi diyebiliriz, billahi diyebiliriz ve tallahi diyebiliriz. Bunların üçü de yemindir. Yaygın olan da biliyorsunuz vav harfi ile yemin etmektir. Yemin iki maksatla yapılır. Yahut şöyle de diyebiliriz. Yeminin iki anlamı vardır. Birincisi, üzerine yemin edileni tazim etmek. İkincisi, hakkında yemin edilen hususu pekiştirip kuvvetlendirmek. Yemin, söze kuvvet katmak için, sözü pekiştirmek için, söylenilen hususu kuvvetlendirip pekiştirmek için yapılır. Ve iki maksat gözetilir dedik. Birincisi neydi? Üzerine yemin edileni, kimseyi veya şeyi, tazim etmek. İkincisi neydi? Hakkında yemin edilen hususu pekiştirip kuvvetlendirmek. Yani söze kuvvet katmak, sözü pekiştirmek. Böylece yemin iki şeyden müteşekkil oluyor. Bir, üzerine yemin edilen. iki hakkında yemin edilen. Peki Yüce Allah Azze ve Celle burada ne üzerine yemin etti? Asır üzerine. Yüce Allah Subhanahu ve teala asr üzerine yemin ediyor. Asrın ne olduğuna dair ilim ehlinin sözlerini birazdan aktaracağız. Burada bizim dikkatimizi çeken şey, üzerine yemin edilen şeyin mahluk olması. Halbuki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Men halefe bi gayrillah, her kim Allah'tan gayrısı üzerine yemin ederse, fe huve eşreke av kafar. O şirk koşmuştur yahut küfre girmiştir. Yani bu hadis-i şerif ve bundan başka pek çok hadis-i şerif yaratılmışlar üzerine yemin etmeyi yasaklıyor. Bu ayette ise yaratılmış bir şey üzerine yemin var. Niçin böyle? Çünkü burada yemin eden Allah Azze ve Celle bizzat kendisi yarattığı, kendisi var ettiği için Allah Subhanahu ve Teala yemin eder, mahlukat üzerine yemin eder. Ve üzerine yemin ettiği şeyin azim olduğunu, önemli olduğunu, dikkatleri ona toplamak gerektiğini böylece işaret eder. Eğer Allah Azze ve Celle mahlukattan, yaratılmışlardan herhangi bir şey üzerine yemin ederse bu o şeyin önemine yahut o şeye dikkat çekildiğine o şeyin büyüklüğüne delalet eder. Yaratılmışlara gelince, kullara gelince onların Yüce Allah Azza ve Celle dışında herhangi bir şeye yemin etmeleri caiz değildir. Yani bizim mahlukat üzerine, ekmek üzerine, Kabe üzerine, Kabe de mahluktur değil mi? Kabe üzerine, ekmek üzerine, namus üzerine, şeref üzerine veya Bunlardan başka herhangi bir yaratılmış üzerine yemin etmemiz caiz değildir. Tevhidin kemalini gideren küçük şirk türünde bir şirktir. Allah korusun oldukça tehlikelidir, oldukça mahzurludur. Hatta eğer beraberinde, yeminin beraberinde üzerine yemin edileni Allah gibi tazim etmek şeklinde bir itikat var ise... Bu yemin kişiyi büyük şirke sokar. Allah'a denk tutmak gibi bir itikat var ise o zaman bu yemin kişiyi küfre sokar, şirke sokar. Büyük şirk ve büyük küfür manasında. Yüce Allah Subhanahu ve teala burada asra yemin etti. Peki asır ne? Yemin olsun asra. Peki asır ne? İlim ehli asrın ne olduğu hususunda pek çok görüş serdettiler. Alimlerden bir kısmı dedi ki kardeşlerim Asır mutlak anlamda zaman. Mutlak anlamda zaman. Herhangi bir kayıt olmaksızın. İlim ehlinden bir kısmı da asır ikindi vaktidir dediler. Bir kısım ilim ehli de asır ikindi namazıdır dediler. Bir kısım ilim ehli asır insanın ömrüdür dediler. Bir kısım ilim ehli asır gece ve gündüzdür dediler. Bir kısım ilim ehli asır Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin asrıdır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zamanıdır dediler. Bunun gibi tefsirlerde pek çok görüş zikrediliyor. İmam İbni Cerir et-Taberi Rahimehullah bu görüşler içerisinde asrın mutlak anlamda zaman olduğu görüşünü tercih ediyor. Ve asrın mutlak anlamda zaman olduğu görüşü diğer görüşleri de içerisine aldığı için en racih, en doğru, en sahih görüş. Buna göre anlam vel asri yani yemin olsun zamana şeklinde olur. Başta ne demiştik? Yemin, üzerine yemin edilen şeyin yahut kimsenin tazimini gerektirir. Yani Allah Subhanahu ve teala bu yemin ile zamana yemin ederek zamanın önemine, zamanın büyüklüğüne, zamanın değerine dikkatlerimizi çekmektedir. Zaman bu yemin ile tazim edilmekte, yüceltilmekte, büyütülmektedir. Zaman biz bu yemin ile Rabbimizin bu buyruğu ile ilk ayetten zamanın önemini, zamanın kıymetini, zamanın değerini anlıyoruz. İlim ehli Allahu Teala niçin zamana, Asura yemin ettiği Buna dair pek çok şey söylemişler. Bunların özü kardeşlerim şu, Yüce Allah Subhanahu ve Taala zamana yemin etmiştir. Çünkü zaman ayetin surenin devamından da anlaşılacağı üzere yahut surenin devamıyla ilişkisini de ortaya koymak üzere şöyle deriz. Yüce Allah Subhanehu ve Teala zamana yemin etmiştir. Çünkü zaman içinde başarı ve mutluluğa götüren amellerin ve hüsrana düşüren amellerin işlendiği zemindir. Kişi amelleri, başarı ve mutluluğa götüren amelleri de hüsrana götüren amelleri de zamanın içerisinde işler. Zaman öylesine kıymetli, öylesine değerlidir ki Küçücük bir zaman dilimi içerisinde işlediğiniz bir amel ile mesela imana girmek gibi ebedi mutluluk ve saadete elde edebilirsiniz. Ebedi zarar ve ziyandan ebedi hüsrandan kurtulabilirsiniz. Bir kafir ve müşrik düşünün kendisine verilen ömrü yani zamanı tamamıyla küfür, şirk içerisinde geçirdi. Sonra ömrünün sonuna doğru Oldukça küçük bir zaman dilimi içerisinde imana girdi. İşte o küçücük zaman dilimi içerisinde işlediği amel ile ebedi hüsrandan, ebedi zarar ve ziyandan kurtulur. Ebedi mutluluk ve saadete, ebedi refaha, felaha kavuşur. Bundan dolayı zaman önemlidir. Yüce Allah subhanehu ve teala dikkatleri zaman üzerine çekip sonra ne buyuruyor? İnnel insane ləfi husr. Böylece iki ayetin arasındaki irtibatı çözmüş olduk. Birinci ayette zamana yemin ediliyor, ikinci ayette hakkında yemin edilen husus var. Hakkında yemin edilen husus ne? İnnel insane ləfi husr ve devamı. İnsan zarar, ziyan ve hüsran içindedir. İnsan kayıp içerisindedir. Bu iki ayet arasındaki irtibat ne? Yüce Allah zamana yemin ederek dikkatleri zamana çekti. Çünkü insanın hüsranı da, insanın felah ve saadeti de zamanın içerisinde işlenen amellere bağlı. Böylece iki ayet arasındaki birinci ayet ve asri, sonraki ayet innel insan fi husri ve üçüncü ayet. Bu ayetler arasındaki irtibat açığa çıktı. Yüce Allah Azze ve Celle'nin niçin asra yani zamana yemin ettiği böylelikle açığa çıktı. Başka, Rabbimiz zamana yemin etmiştir, asra yemin etmiştir. Çünkü zaman Allah'ın kudretinin kendisinde seyredildiği bir ayna gibidir. Tohumu toprağa atarsınız. Sonra üzerinden vakit geçtikçe, zaman geçtikçe Allah Azze ve Celle'nin o tohum üzerindeki kudretini görürsünüz. Yüce Allah'ın kudretini seyredersiniz. Allah subhanahu ve teala önce onu toprağı yararak önce onun boynunu çıkarttırır. Sonra onu bir fide halinde yükseltir. Sonra Allah azze ve celle onun gövdesini kalınlaştırır. Sonra Allah azze ve celle onun çiçeğini yaratır vs. Bütün bunları zamanın içerisinde seyredersiniz. Zaman Allah Subhanehu ve Teala'nın kudretinin ayetlerinin, kainattaki kudret ayetlerinin seyredildiği bir ayna gibidir. Zamanın içerisinde Allah Azze ve Celle'nin kudretlerini an an, saat saat, gece gündüz, gün be gün seyredersiniz. İşte bu yüzden Allah Azze ve Celle zamana yemin ettiği denilmiştir. Bir kısım ilim ehli de zamana yemin edilmesinin hikmetini açıklarken Diyorlar ki Yüce Allah Azza ve Celle zamana yemin etti. Çünkü zaman eşi bulunmaz bir nimet emsalsiz bir servettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bizim şerhini daha önce yaptığımız bir hadis vardı. Ne buyuruyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Nimetani mağbunun fihima kethirun minennâs. İki nimet var ki mağbunun aldanmıştır. Fihima o ikisinde kesirun minen nas insanlardan pek çoğu. Nedir bunlar? es sihhatu vel ferah Birincisi sıhhat yani sağlık, ikincisi ferah. Bu da zamana işaret ediyor. Yani boş vakitler. Zaman insana verilmiş en büyük nimetlerden ve emsalsiz servetlerden birisidir. Kaybedildiği zaman asla telafisi olmayan nimetlerden birisidir. Eğer zamanı kaybederseniz bir daha onu telafi edemezsiniz. Elinize bir daha geçmez o servet, o nimet. Zaman böyle bir nimettir. Yani zamanın önemini gösteren Kur'an-ı Kerim'de başka yeminler de var. Yüce Allah Azze ve Celle burada mutlak olarak zamana yemin ediyor. Asrın mutlak anlamda zaman anlamına geldiğini tercih ederek bunu söylüyoruz. Burada Yüce Allah Azze ve Celle mutlak olarak zamana yemin ediyor. Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde, başka yerlerinde değişik zaman dilimlerine Rabbimiz Subhanehu ve Teala yemin ediyor. Bu değişik zaman dilimlerinden bir tanesi vel fecri değil mi? Yüce Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Evet. Vel fecri. Evet. Fecir ne? Bir zaman dilimi ve leylin o da bir zaman dilimi 10 gece. Yine yüce Allah azze ve celle ne buyuruyor. Vadhuha. Zuhana bir zaman dilimi. Vadhuha. Yine yüce Allah azze ve celle gündüze yemin ediyor değil mi? Yüce Allah azze ve celle gece veleyli leyli ve nehari iza tecellâ. Yüce Allah azze ve celle geceye yemin ediyor. Gündüze yemin ediyor. Bütün bunların tamamı zamanın ehemmiyetine, önemine, büyüklüğüne delalet eder kardeşler. Zaman o kadar kıymetli ki bunu iyice tasvir edebilelim diye size Rabbimiz azze ve celle'nin bazı ayetlerini söyleyeceğim. Ta ki zamanın kıymetini, önemini iyice tasvir edebilelim. Yüce Allah subhanahu ve teala buyuruyor ki ve en enfiqû mimma razaknâkum size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Min qabli en ye'tiye ahadakumul mevtu. Sizden birine ölüm gelmeden evvel. Fe yakule rabbi lev ila ecelin karib. Sizden birine ölüm gelmeden ve şöyle demezden evvel. Rabbim ne olur beni ecelin karib yakın bir vakte kadar ertele. Yakın bir vakte kadar ertele. Yani uzun bir dönem, uzun bir vakit istemiyor. Ne istiyor? Ölüm anında ne istiyor? Yok, yok. Sadece birazcık zaman istiyor. Sadece birazcık zaman. Yüce Allah buyuruyor ki ölüm gelip de böyle demezden evvel Allah yolunda size verilen rızıklardan infak edin. Allah'ım beni birazcık yakın bir vakte kadar yani bir aylık mesela uzak bir vakte kadar değil yakın bir ne ne istiyor zaman. birazcık zaman birazcık zaman fe asaddaka ve ekunene min asalihin ta ki sadaka vereyim tasattukta bulunayım ve salihlerden olayım yakın bir vakte kadar beni ertele tasattuk edeyim istediği şey sadece birazcık zaman sonra yüce Allah buyuruyor ve akhirallahu yuahhirallahu nefsen iza ca ajaluh Allah'ın bir kimseyi, bir nefsi tehir etmesi, yani onun ölümünü ertelemesi birazcık dahi olsa asla mümkün değildir. Asla olacak şey değildir. Vallahu habirun bima amelun. Allah yapıp etmekte olduklarımızı bilir. Ölüm anında olan bu adam sadece birazcık zaman istiyor. Başka bir ayet. Yüce Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki Velav tara izil mujrimuna Velav tara bir görseydin izil mujrimuna mücrimleri yani günahkar suçluları bir görseydin, <Sessizlik> <Sessizlik> <Günahkar> suçluları> bir görseydin. <gülüyor> Ne zaman nakisu ruusihim inda rabbihim Rablerinin önünde başlarını öne eğmişken bir görseydin <Gülüyor> <Gülüyor> Rabbena ne diyorlar Rabbimiz serna gördük ve semi'na ve işittik, ferci'na, bizi geri döndür. Na'mel salihen, salih amel işleyelim, inna muqinun, biz artık kesin olarak inandık. Biz artık kesin olarak inandık. Gördük, işittik, biz artık kesin olarak inandık. Bizi geri döndür. Ne istiyorlar? Sadece birazcık zaman istiyorlar. Birazcık zaman. Birazcık daha verilenle yetinmiyorlar. Ne istiyorlar? Birazcık daha zaman istiyorlar. Ölüm anındaki adam da birazcık zaman istedi. Rab subhanehu ve teala'nın önünde başlarını önlerine eğmiş kimseler de birazcık zaman istiyorlar. Yüce Allah devamını buyuruyor ki levşi'na La ateyna kulla nefsin Hudaha eğer dileseydik eğer biz dileseydik her bir nefse her bir kimseye hidayetini verirdik. Ve lakin Hak ama söz hak oldu minni benden bir söz hak oldu. La emle enne cehenneme minel cinneti wal Nasi ajma'in cehennem'i İnsan ve cinler topluluğuyla dolduracağım. Benden bir söz hak oldu. Allah dileseydi herkese hidayet verirdi. Ama Allah Azze ve Celle'den hak bir söz sudur etti. Cehennemi insanlardan ve cinlerden dolduracağım. Rabbimizin huzurunda duranlar da birazcık zaman istediler. Sonra bir de şu ayet. Yüce Allah Subhanahu ve teala buyuruyor. Velzinin keferu lehum naru cehennem o kimseler ki kafir oldular lehum naru cehennem onlar için ne var cehennem ateşi var la yukza aleyhim onlar hakkında hüküm verilmez ki feyamutu ölsünler hüküm verilmez ki ölsünler ve la yuhaffafu anhum min azabiha وَلَا يُخَفَّفُوا Ve hafifletilmez anhum onlardan min azabihâ onun azabı. Cehennemin azabı hafifletilmez. Yani ne öldürülürler ne de onlardan cehennemin azabı hafifletilir. كَذَالِكَ neczi كُلَّ كَفُورُ Allah bütün mankörleri böyle cezalandırır. Sonra Yüce Allah buyuruyor ki وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ onlar çığlık atar, bas bas bağırırlar. Fiha cehennemde, orada bas bas bağırırlar, çığlık atarlar. Rabbena, ne diye bağırıyorlar? Rabbimiz, ahricna, bizi çıkar. Na'mel salihen, gayrellezikunna na'melu. Yapmış olduğumuz amellerden başka salih ameller işleyelim. Yüce Allah buyuruyor ki: Evelem kum Sizi yaşatmadık mı? Size ömür vermedik mi? Ma yetezekkeru fihi Men tezekkera Öğüt alanın, öğüt alabileceği kadar, düşünenin düşünebileceği kadar bir ömür sizi yaşatmadık mı? Ve caakumun nezir Üstelik size uyarıcı da geldi. Fazukû Artık tadın azabı. Fema li zalimine min nasir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Bu ayeti kerimede de cehennemin içindekiler ne istiyorlar? Birazcık zaman. Bütün bu ayetleri zamanın önemini, kıymetini, değerini tasvir edebilelim diye okudu. Ölüm anındakinin istediği birazcık zaman Rabbinin huzurunda Duranın da istediği birazcık zaman ve Allah korusun hepimizi ve nesillerimizi cehenneme girenin de istediği birazcık zaman. Çünkü zamanın içinde kazanılıyor cennet. Amellerle. Çünkü zamanın içinde düşülüyor hüsrana, cehenneme amellerle. Amellerin işlendiği zemin, yer zamanın içi. Zamanın içinde işlenebiliyor. Onun için sureye Hüsranı ve mutluluğu haber verdiği sureye Allah ne ile başladı? Zamana yemin ederek. Bu sureye zamana yemin edilerek başlanmasının hikmeti ve illeti budur kardeşler. Sure hüsrandan ve başarıya ve mutluluğa erenlerden haber veriyor. Felaha erenlerden haber veriyor. Hem hüsrana düşenleri haber veriyor, hem de felah ve saadete kavuşanları haber veriyor. Ve sureye Allah, yemin ederek. Neye yemin ederek? Aslında. Zamana yemin ederek başlıyor. Çünkü zaman içinde hüsrana düşülen, amellerle hüsrana düşülen ve yine içinde amellerle başarı ve mutluluğa erilen felaha erilen bir zemindir. Yüce Allah Subhanehu ve Teala bu şekilde zamana yemin ettikten sonra surenin devamında buyuruyor ki inne Inne burada tekit için kardeşlerim. En başta surenin konusu hakkında yemin edildi. Şimdi başka bir tekit daha geliyor. Inne dilimizde tekit pekiştirme demek. Dilimizde bu şüphesiz ki, muhakkak ki, kesinlikle gibi kelimelerle ifade edilir. İnnel insane insan bu kelimenin başında gördüğünüz gibi eliflam var. O elif lam, ilim ehlinin de açıkladığı gibi cins için. Yani insanlık anlamına geliyor. İnsan türü, insan cinsi, insanlık. İnnel insane, hiç şüphesiz insanlık. lefi fî husrin. Buradaki lam ve fi harfi cerrinden ötürü ilim ehli diyorlar ki, hüsrana doğru gitmektedir ve çepeçevre hüsranın zararın içindedir. Fi husri her yönüyle her cihetten her vecihten tas tamam bir hüsranın bir zararın bir ziyanın içindedir insan. Tabi Türkçe'de bu şekilde bizim ayetin mealini Arapçadaki incelikleriyle verebilmemiz mümkün değil. Şüphesiz ki insan kesin ve kat'i bir zarar ve ziyanın içindedir. Çepeçevre zarar ve ziyan, çepeçevre hüsran onu kuşatmıştır. Her yönden, her cihetten zarar ve ziyan içindedir. Onun için ilim ehlinden bazıları demişlerdir ki insan için asıl olan hüsrandır. Hüsran. Hüsrana doğru gidiyor yani. Hüsranın içinde hüsrana doğru gidiyor. Zarar. Eğer kardeşlerim işin içerisine şimdi hüsran Türkçe'ye aktarılırken ilim ehlinden bazıları Elmallah Hamdi yazır gibi sermayeyi yani öz varlığını da öz malını da kaybetmek anlamında olduğu söyleniyor. Hüsranın sahip olduğu Bizzat kendi malını, kendi varlığını, kendi sahip olduğu varlığı kaybetmek. Sonra da şuna işaret ediyor. Bir de var, daha iyisi, daha mükemmeli kazanılabilecekken, zaman iyi değerlendirilmediği için daha azının kazanılması. Yani kardan zarar. Bütün bu yönleriyle düşünüldüğü zaman, İnsan hüsranın çerçevesi dışarısına çıkamıyor. Ya mutlak hüsran yahut kısmi, cüz'i kardan zarar etmek daha iyisini, daha mükemmelini kazanabilecekken daha iyisini ve mükemmelini kazanamamak anlamında zarar. Çepeçevre dört yandan kuşatılmış hüsran içinde. Yüce Allah Subhanehu ve Teala bu umumi Haberden ve hükümden sonra istisnayı haber veriyor. Yani kimler bu hüsrandan müstesnadır? Kimler o hüsranın içinde değildir? Yüce Allah subhanahu Teala hüsrana düşmeyenlerin de dört sıfatı olduğunu haber veriyor. Yani bu dört sıfatın sahipleri ki onlar iman, salih amel, birbirlerine hakkı tavsiyeleşmek, birbirlerine sabrı tavsiyeleşmek. Bu dört sıfata sahip olan kimselerin demin ki genel hükümden, genel haberden müstesna olduklarını. Yani onların hüsranda olmadıklarını Rabbimiz Azze ve Celle haber veriyor. Buraya geçmeden önce şuna dikkat çekmek istiyorum. Hangi insanın hüsranda, hangi insanın zarar ziyanda ve hangi insanın başarı ve mutluluk içerisinde kazanç içerisinde olduğunun değerlendirmesi ahiret merkezli bir bakış açısıyla yapıldığı zaman gerçek şekliyle görülebilir. Yani bir insan ahiret merkezli yani ahireti merkeze alarak bakmadıkça insanlara zamana etrafında gördüklerine ahireti merkeze alarak bakmadıkça kimin hüsran, zarar, ziyan içinde olduğunu, kimin de kazananlardan olduğunu fehmedemez, kavrayamaz. Bunu kavrayabilmenin yolu bu. Ahireti merkeze alacak. Onun için Kur'an-ı Kerim okuyucusunun zihnini devamlı ahiret merkezli düşünceyle yoğurur. Yani Kur'an-ı Kerim devamlı bir şekilde okuyucusunun zihnini ahiret merkezli düşünmesi için eğitir, terbiye eder. Okuyucusunun kalbini terbiye edip onu ahiret merkezli düşünmeye, ahiret merkezli bakmaya, ahiret merkezli değerlendirmeye sevk eder. Ahiret merkezli bakmadıkça ne hakiki anlamda hüsran ehlini görebilirsiniz, ne de hakiki anlamda saadet ve felah ehlini görebilirsiniz. Yanılır, hataya düşersiniz. Gördükleriniz sizi aldatır. Gerçek hüsran, ahiretteki hüsrandır. Gerçek başarı ve mutluluk, ahiretteki başarı ve mutluluktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih-i müslimde gelen hadisi şerifte buyuruyor ki Dünya Müslümanın zindanıdır. Hapishanesidir. Kafirin cennetidir. Bu hangi bakış açısıyla sarf edilmiş, söylenilmiş bir söz? Ahiret, Ahiret bakış, açısıyla. bakış açısıyla. Dünyada bir Müslümanın kaybetmesi, yahut bir belaya, bir sıkıntıya uğraması, yahut mali açıdan iflas etmesi, onun hüsrana düştüğüne mi delalet eder? Hayır. Ama dünya ehli, ahirete imanı olmayanlar yahut ahirete imanı zayıf olan kimseler hüsranı kazanç olarak görürler. Gerçek kazancı, gerçek felahı, gerçek saadet ve mutluluğu ise hüsran olarak değerlendirirler. Yüce Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bize Karun'un kıssasını anlatıyor. Buyuruyor ki, Karun azametiyle, debdebesiyle, bütün ihtişamıyla halkının karşısına çıktı. Ondan önceki ayetlerde buyuruyor ki Yüce Allah Allah Karun'a öyle mal verdi öyle mülk verdi öyle nimetler öyle hazineler verdi ki onun hazinelerinin anahtarlarını hazinelerinin anahtarlarını ha güçlü kuvvetli bir topluluk zorlukla taşıyordu. Karun'a Muazzam hazineler verildi. Muazzam servetler verildi. Yüce Allah Subhanahu ve teala buyuruyor ki Karun bütün deptebesi içinde, ihtişamı içinde bütün saltanatı bütün gösterişi içinde kavminin karşısına çıktı. Sonra Rabbimiz bize iki bakış açısını haber veriyor. Dünyayı isteyenler ve Allah'ın kendilerine ilim verdikleri. Dünyayı isteyenler dediler ki Ah keşke Karun'a verilen gibisi bize de verilseydi. Bunlar kim? Dünyayı merkeze alarak etrafına bakanlar, olayları değerlendirenler, ahiret merkezli düşünmeyenler, bakmayanlar, görmeyenler. Karun'unkini ne olarak görüyorlardı? Saadet, nimet, kurtuluş olarak görüyorlardı. Felah olarak görüyorlardı. Onun için ona verilenin kendilerine verilmesini de arzu ve temenni ettiler. Yüce Allah Subhanahu ve teala bunu haber verdikten sonra ikinci bakış açısını haber veriyor. İlim verilenler, ilim sahipleri onlar ne dediler? Dediler ki yazıklar olsun size Allah'ın katında iman ve salih amel işleyenler için sakladığı ödül, mükafat, sevap dünyada bu verdiklerinden daha hayırlıdır. İşte bu da ahireti merkeze alarak bakmak. Bu ayetler kardeşlerim yani şimdi ayet kelimede okuyoruz. İnnel insan lefi husr. İnsan hüsramdadır buyuruyor Allah. Kişi bunu tasdik edemez tam bir itikad ile kişi bu ayeti tasdik edemez, ahirete kamil olarak iman etmedikçe, ahiret merkezli bakmadıkça, ahiret merkezli bakıp değerlendirmedikçe, çünkü göremez, İnnel insane lefî husru, göremez, göremeyince yanılır, hüsranı saadet zanneder, Gerçek felahı ise hüsran zanneder. İşte münafıklar sahih doğru bir iman ile ahirete iman etmedikleri için kalpleri şek ve şüpheler içerisinde bocaladıkları için Bakara suresinin başında haber verildiği gibi iman edenleri ne olarak vasfettiler, nitelediler? Süfeha, sefihler. Sefih, Kardeşlerim faydasını olacak hususlar ile zararını olacak hususları birbirinden ayırt edemeyen demek. Yani sahabeyi sefih, süfeha olarak vasf ederek ne demek istiyorlardı? Bunlar işi bilmiyorlar. Faydalarını kestiremiyorlar. Kendilerine zararı dokunulacak şeylerden haberleri yok. Bunu kestiremiyorlar, bunu takdir edemiyorlar kafaları basmıyor avami tabirle. Kafaları basmıyor bunları. Niçin? Çünkü münafıkların ağzıyla. Adı Muhammed olan bir hayalperestin peşine düşmüşler. O uğurda hayatlarını zindana çevirmişler. Ölüme koşuyorlar o uğurda. Vatandaşlarından ayrılmışlar. İnsanları kendilerine düşman etmişler. Münafıkların ağzıyla bunları söylüyoruz. Gereksiz yere bir sürü düşman toplamışlar kendi aleyhilerine. Gereksiz yere bir sürü nimetlerden, lezzetlerden mahrum olmuşlar. Dünya merkezli baktıkları ahirete iman etmedikleri için onların böyle değerlendirmeleri normal. Çünkü imandan mahrumlar. İmandan mahrum olan kimse vatandan ayrılmayı, evi barkı terk etmeyi hiç bilmediği bir ülkeye gidip yerleşmeyi, türlü türlü sıkıntılara dalmayı, günde beş vakit işi gücü bırakıp mescitlere gelmeyi ne olarak değerlendirir? Sefihlik yani faydasını olan hususlarla zararını olan hususları birbirinden ayırt edememek. Böyle değerlendirir. Onlar sefihidiler münafıklara göre. Peki münafıklara göre kendileri ne idiler? Tedbirli idiler. İşi biliyorlardı. Yahudilerin yanına gidip biz sizden izliyorlardı. Müslümanların yanına gelip biz sizden izliyorlardı. Böylece kendi zanlarına göre işi biliyorlardı. Kendi faydalarına olan hususları ve zararlarına olan hususları çok iyi takdir edebiliyorlardı. Yüce Allah Azze ve Celle başka ayette buyuruyor münafıkları kalbinde hastalık olan kimseleri Yahudilerin arasında koşuştururken görürsün derler ki buyuruyor Allah zamanın gün gelip aleyhimize dönmesinden işlerin değişmesinden hallerin değişmesinden ve zamanın gün gelip aleyhimize dönmesinden fitnelere uğramaktan korkuyoruz yani ne demek istiyorlar gün gelir durum değişir Şimdi egemenlik Medine'de Muhammed'indir. Gün gelir Yahudilerin olur. İşi garantiye almak lazım. Münafıkların ağzı. İşi garantiye almak lazım. Ne orayı küstürelim ne burayı. Ne şiş yansın ne kebap. İşte bütün bu yaptıklarını akıllılık olarak nitelendiriyorlardı. Sahabe-i kiramın imanını ve amellerini ise cihada çıkmalarını, hicret etmelerini, günde beş vakit mescitlerde bulunmalarını ise zarar, hüsran olarak nitelendiriyorlardı. Zararlarına ve hüsranlarına olan işlere kendilerini attıkları için, kendilerini tehlikeye attıkları için, onların bakış açısıyla onları ne olarak isimlendiriyorlardı? Sefihler. Yüce Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? İyi bilin ki asıl sefihler onlardır. Bunu, bu ayeti nasıl tasdik ederiz? İki gruptan hangisi süfeha? Sahabe mi münafıklar mı? Yine sende ahiret merkezli bir bakış açısı olmaz ise, ahirete iman olmaz ve bu iman senin bakışını yönlendirmez, belirlemez ise, göremezsin hangi grubun süfeha olduğunu, sefih olduğunu. Göremezsin. Zarar ve ziyan, bu hayatın zarar ve ziyanı değildir kardeşlerim. Kurtuluş ve felah ve saadet, bu hayatın felah ve saadeti değildir kardeşlerim. Gerçek zarar ve ziyan, ahiretin zarar ve ziyanıdır. Gerçek hüsran, ahiretin hüsranıdır. Gerçek mutluluk, felah, saadet, ahiretin felah ve saadetidir. Bu iman ile baktığımız zaman görebiliriz dünyevi birçok zarar ve ziyanları göze alarak hicret eden sahabenin sefih olmadığını, dünyevi birçok zarar ve ziyanları göze alarak cihad eden sahabenin sefih olmadığını, dünyevi birçok zarar ve ziyanları göze alarak Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ittiba eden sahabenin sefih olmadığını ve bunun aksine dünyalarını güya garantiye alan münafıkların, gerçek sefihler olduğunu, iman etmeyerek amel etmeyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve müminleri aldatmaya çalışarak kafir ve müşrikler ile dostluk kurarak, şek ve şüphelere kapılarak gerçek zarar ve ziyana düşenlerin gerçek hüsrana uğrayanların münafıklar olduğunu ve gerçek sefihlerin münafıklar olduğunu ancak bu şekilde anlayabiliriz. Ahirete İman ve o imanın bizim hayat görüşümüz, bakış açımız olması. O imanın bizi yönlendirmesi bu olmaz ise. Nereden bileceksin kim hüsranda, kim zararda, kim ziyanda, kim felah ve saadette? Nereden bileceksin? İman olmayınca kişi her şeyi tersine görür. Hakikatleri batıl, batılları hak zanneder. Doğruyu göremez. Fehm edemez, fıkh edemez. Allah'a ve ahiret gününe imandır kişinin bakış açısını düzelten. Kur'an-ı Kerim okuyucusuna o imanı telkin ediyor. O imanı ekiyor, o iman ile terbiye ediyor kalpleri. Kalp terbiye olunca gözün bakışı değişiyor. Olaylara, insanlara, zamana, mekana, hadiselere, her şeye. Gözün bakışı değişiyor. Düşünce inkılaba uğruyor. Kalp iman ile değişince düşünce inkılaba uğruyor. Bakış açısı değişiyor. Değerlendirmeler değişiyor. Hayat görüşü dedikleri şey değişiyor. Kalp iman ile değişince, onarılınca, düzeltilince gerçekten innel insane lefi hus işte bu imana sahip olduktan sonra anlaşılır. Innel insane lefi hus İnsan hüsrandadır ve sonrası sonraki ayetler hepsi böyle bir iman ile bakıldığında görülür ve anlaşılır.